15. lem'a, Risale-i Nur külliyatının sözler, mektubat ve 14. lem'aya kadar olan kısmının fihristesidir. Her kısmın fihristesi, yani sözler kısmının fihristesi, sözler mecmuasında bulunduğundan, mektubat ve lem'aların da kendilerine ait fihristeleri, o mecmuaların ahirlerine ilhak edildiğinden, burada yazılmadı. 16. lem'a, Bismihi ve im min şey'in illâ yusebbihu bihamdih. Selamun aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatüh. Aziz sıddık kardeşlerim, Hoca Sabri, Hafız Ali, Mesud, Mustafa'lar, Hüsrev, Refet, Bekir Bey, Rüştü, Lütfiler, Hafız Ahmet, Şeyh Mustafa vesaire. Sizlere meraklı ve medare sual olmuş dört küçük meseleyi malumat kabilinden muhtasar bir surette beyan etmekle kalbimde bir hatıra hissettim. Birincisi Kardeşlerimizden Çaprazzade Abdullah Efendi gibi bazı adamlar ehli keşiften cevayeten bu geçen Ramazan'da ehli sünnet ve cemaat için bir ferac, bir fütuhat olacağını haber verdikleri halde zuhur etmedi. Böyle ehli velayet ve keşif neden hilaf-ı vaki haber veriyorlar? Benden sordular, ben de birden sünuhat kabilinden olarak verdiğim cevabın muhtasarı şudur. Hadis-i şerifte varid olmuştur ki Bazen bela nazil oluyor, gelirken karşısına sadaka çıkar, geri çevirir. Şu hadisin sırrı gösteriyor ki, mukadderat, bazı şeraitle vuku'a gelirken geri kalır. Demek ehli keşfin muttali olduğu mukadderat, mutlak olmadığını, belki bazı şeraitle mukayyet bulunduğunu ve o şeraitin vuku bulmaması ile o hadise de vuku'a gelmiyor. Fakat o hadise, Ecel muallak gibi levhi ezeliinin bir nevi defteri hükmünde olan levh-i mav ispatta mukadder olarak yazılmıştır. Gayet nadir olarak levh-i ezeliye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor. İşte bu sırra binaen geçen Ramazan-ı Şerif'te ve Kurban Bayramı'nda ve daha başka vakitlerde istihrace binaen veya keşfiyat nevinden verilen haberler muallak oldukları şeraihi bulamadıkları için vukua gelmemişler ve haber verenleri tekzip etmiyorlar. Çünkü mukadder imiş fakat şartı gelmeden o da vukua gelmemiş. Evet, Ramazan-ı Şerif'te bid'aların ref'ine ehli sünnet ve cemaatin ekseriyetle halis duası bir şart ve bir sebebi mühim idi. Maalesef camilere Ramazan-ı Şerif'te bid'alar girdiğinden duaların kabulüne set çekip fereç gelmedi. Nasıl ki sabık hadisin sırrı sadaka belayı ref eder Ekseriyetin halis duası dahi fereci umumiyi cezbeder. Kuvve-i cazibe vücuda gelmediğinden fütühat da verilmedi. İkinci meraklı sual. Bu iki ay zarfında heyecanlı bir vaziyet-i siyasiye karşısında bana hem alakadar olduğum çok kardeşlerime kavi bir ihtimal ile ferah verecek bir teşebbüs etmek lazımkken o vaziyete hiç ehemmiyet vermeyerek bilakis beni tazik eden ehli dünyanın lehinde olarak bir fikirde bulundum. Bazı zatlar hayret içinde hayrette kaldılar. Dediler ki: Sana işkence eden bu mübtedi ve kısmen münafık baştaki insanların takip ettikleri siyaseti nasıl görüyorsun ki ilişmiyorsun? Verdiğin cevabın muhtasarı şudur ki: Bu zamanda ehli İslam'ın en mühim tehlikesi fen ve felsefeden gelen bir dalaletle kalplerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çareyi yeganesi nurdur nur göstermektir ki kalpler ıslah olsun imanlar kurtulsun eğer siyaset topuzu ile hareket edilse galibe çalınsa o kafirler münafık derecesine iner münafık kafirden daha fenadır demek topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez o vakit küfür kalbe girer saklanır nifaka inkılap eder hem nur hem topuz ikisini bu zamanda benim gibi bir aciz yapamaz Onun için bütün kuvvetimle Nura sarılmaya mecbur olduğumdan siyaset topuzu ne şekilde olursa olsun bakmamak lazım geliyor. Amma maddi cihadın muktezası ise o vazife şimdilik bizde değildir. Evet, ehline göre kâfirin veya mürtedin tecavüzatına set çekmek için topuz lazımdır. Fakat iki elimiz var, eğer yüz elimiz de olsa ancak Nura kafi gelir. Topuzu tutacak elimiz yok. 3. meraklı sual Bu yakında İngiliz ve İtalya gibi ecnebilerin bu hükümete ilişmesiyle eskiden beri bu vatandaki hükümetin hakiki noktayı istinadı ve kuvve maneviyesinin menbaı olan hamiyet-i İslamiyeyi tehlikeye etmekle şairi İslamiyenin bir derece ihyasına ve bid'aların bir derece def'ine medar olacağı halde neden şiddetle harp aleyhinde çıktın ve bu meselenin asayişle halledilmesini dua ettin? ve şiddetli bir surette mübdedilerin hükûmetleri lehinde taraftar çıktın. Bu ise, dolayısıyla bid'alara tarafgirliktir. el cevap: Biz fereç ve ferah ve sürur ve fütuat isteriz. Fakat kâfirlerin kılıncı ile değil. Kâfirlerin kılınçları başlarını yesin. Kılınçlarından gelen fayda bize lazım değil. Zaten o mütemerrit ecnebilerdir ki, münafıkları ehli imana musallat ettiler, ve zındıkları yetiştirdiler. Hem harp belası ise hizmet-i Kur'aniyimize mühim bir zarardır. Bizim en fedakar ve en kıymetli kardeşlerimizin ekserisi 45'ten aşağı olduğundan harp vasıtasıyla vazife-i kutsiyeyi Kur'aniyeyi bırakıp askere gitmeye mecbur olacaktılar. Benim param olsa hüsn-ü rızam ile böyle kıymetli kardeşlerimin her birisini askerlikten kurtarmak için Bedeli nakdiye 1000 lira kadar da olsa verirdim. Böyle yüzer kıymetler kardeşlerimizin Hizmeti Kur'aniyi Nuriyeyi bırakıp maddi cihad topuzuna el atmakta yüz bin lira kendi zararımızı hissediyordum. Hatta zekayinin bu 1 iki sene askerliği belki 1000 lira kadar manevi faydasını kaybettirdi. Her neyse Kadiri Külli şey 1 dakikada bulutlarla dolmuş, cev ve havayı süpürüp temizleyerek Sema'nın berrak yüzünde ziyadar güneşi gösterdiği gibi, bu zulümatlı ve rahmetsiz bulutları da izale edip, hakaik şeriatı güneş gibi gösterir ve ucuz ve dağdağsız verebilir. Onun rahmetinden bekleriz ki, bize pahalı satmasın. Baştakilerin başlarına akıl ve kalplerine iman versin, yeter. O vakit kendi kendine iş düzelir. Dördüncü meraklı sual. Diyorlar ki, Madem sizin elinizdeki nurdur, topuz değildir. Nura karşı mu araza edilmez ve nurdan kaçılmaz ve nurun izharından zarar gelmez. Neden arkadaşlarınıza ihtiyatı tavsiye ediyorsunuz? Çok nurlu risaleleri halklara gösterilmesini men ediyorsunuz? Bu suale karşı cevabın muhtasar meali şudur ki: Başlardaki başların çoğu sarhoş okumaz. Okusa da anlamaz. Yanlış mana verip ilerişir ilişmemesi için aklı başına gelinceye kadar göstermemek lazım geliyor. Hem çok vicdansız insanlar var ki garaz veya tamaa, beyahut havciyeti ile nuru inkar eder veya gözünü kapar. Onun için kardeşlerime de tavsiye ediyorum ki ihtiyat etsinler, na naehillerin eline hakikatları vermesinler. Hem ehli dünyanın evhamını tahrik edecek işlerde bulunmasınlar. Haşiye ciddi bir meseleye vesile olabilecek bir latife. Dünkü gün, sabahleyin, bir dostumun damadı Mehmet yanıma geldi. Mesrurane, Beşaretkerane dedi ki, senin bir kitabını Isparta'da tab etmişler, çoklar okuyorlar. Ben dedim, o yasak olan tab değil. Belki müstensihle bazı nüshalar alınmış ki, hükümet ona bir şey demez. Hem dedim, Sakın bunu senin dostun olan iki münafığa söyleme. Onlar böyle bir şey arıyorlar ki, bahane etsinler. İşte kardeşlerim, bu adam, çendan bir dostunun damadıdır. O münasebetle benim de ahbabım sayılır. Fakat, berberlik münasebetiyle, vicdansız muallim ve münafık müdürün dostudur. Orada kardeşlerimizden birisi bilmeyerek öyle söylemiş. İyi oldu ki, en evvel geldi, bana haber verdi. Ben de tembih ettim. Fenalığın önü alındı ve teksir makinası binler nüshaları bu perde altında neşretti. Hatime. Bugün Refet Bey'in bir mektubunu aldım. Lihye-i Şerife hakkındaki suali münasebetiyle diyorum ki, hadisce sabittir ki Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın lihye-i saadetinden düşen saçların taneleri mahduttur. 30-40 tane veya 50 altmış tane gibi az bir miktardayken binler yerde lihye-i saçları bulunması, beni bir zaman çok düşündürdü. O vakit hatırıma gelmiş ki, lihye-i yalnız lihye-i şerifin saçlarından ibaret değil, belki re's-i mübarekinin tıraş oldukça hiçbir şeyini kaybetmeyen sahabeler, onurlu ve mübarek ve daimi yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Onlar binlerdir. Şimdiki mevcuda müsavi gelebilirler. Yine o vakit hatırıma geldi ki, Acaba her camide bulunan senedi sahih ile bu saç Hazreti Risalet'in saçı olduğu sabit midir ki ona karşı ziyaret makul olabilsin? Birden hatıra geldi ki o saçların ziyareti vesiledir. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'a karşı salavat getirmeye sebep ve bir hürmet ve muhabbete medardır. Vesilelik ciheti o şeyin zatına bakmaz, vesilelik cihetine bakar. Onun için eğer bir saç hakiki olarak lihi isadetten olmazsa madem zahir hale göre öyle telakki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salavata vesile oluyor kat'i senet ile o saçın zatını teşhis ve tayin lazım değildir yalnız aksine kat'i delil olmasın yeter çünkü telakkiyat-ı âme ve kabul-ü ümmet bir nevi hüccet hükmüne geçer Bazı ehli takva böyle işlerde ya takva veya ihtiyat veya azimet noktasında ilişkilerde hususi ilişkilerler. deseler, adeseler, bidai hasene nevinde dahildir. Çünkü vesile salavattır. Refet Bey mektubunda diyor: Bu mesele İhvanlar beyininde medar-ı münakaşa olmuş. Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki, inşikaka ve ihtiraka sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Yalnız müdaveled-i efkar suretinde nizasız mübahaseye alışsınlar. Bismihî sübhâne ve inn min şey'in illâ yesbihu bihamdih. Esselâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Aziz sıddık senir kentli kardeşlerim İbrahim, Şükrü, Hafız Bekir, Hafız Hüseyin, Hafız Recep efendiler. Hafız tevfik ile gönderdiğiniz üç meseleye mülhitler eskiden beri ilişıyorlar. Birincisi حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ ف۪ي عَيْنٍ حَمِيَةٍ âyetinin ifade ettiği zahir manasına göre, güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda grub ettiğini görmüş, diyor. İkincisi, سَدِّ زُلْكَرْنَيْنِ Nerededir? Üçüncüsü, ahir zamanda Hazret-i İsa'nın geleceğine ve Deccal'ı öldüreceğine dairdir. Bu suallerin cevapları uzundur. Yalnız muhtasar bir işaretle deriz ki, ayatı Kur'aniye üslubu Arabiye üzerine ve zahir nazara göre umumun anlayacağı bir tarzda ifade ettiği için çok defa teşbih ve temsil suretinde beyan ediyor. İşte Ta'rubu fi'i aynin hamiyetin, yani güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme gibi görünen Bahri Muhiti Garbiy'nin sahilinde Veya volkanlı, alevli, dumanlı dağın gözünde gurub ettiğini Zülkarneyn görmüş. Yani zahir nazarda Bahri Muhit'i Garbi'nin sevahilinde yazın şiddeti hararetiyle etrafındaki bataklık hararetlenmiş, tabahhur ettiği bir zamanda o buhar arkasında büyük bir çeşme havzası suretinde uzaktan Zülkarneyn'e görünen Bahri Muhit'in bir kısmında güneşin zahiri grubunu görmüş. Veya volkanlı Taş ve toprak ve maden sularını karıştırarak fışkıran bir dağın başında yeni açılmış ateşli gözünde semavatın gözü olan güneşin gizlendiğini görmüş. Evet, Kur'an-ı Hakîm'in mucizane belagat ifadesi bu cümle ile çok mesaili ders veriyor. Evvela Zülkarneyn'in Marib tarafına seyahati şiddeti hararet zamanında ve bataklık tarafına ve güneşin grup ağvanına ve volkanlı bir dağın fışkırması vaktine tesadüf ettiğini beyan etmekle Afrika'nın tamam istilası gibi çok ibretli meselelere işaret eder. Malumdur ki görünen hareket-i şems zahiridir ve kürey-i arzın mahfi hareketine delildir. Onu haber veriyor. Hakikati grup murad değildir. Hem çeşme teşbihtir. Uzaktan büyük bir deniz küçük bir havuz gibi görünür. Hararetten çıkan sis ve buharlar ve bataklıklar arkasında görünen bir denizi, çamur içinde bir çeşmeye teşbihi ve Arapça, hem çeşme, hem güneş, hem göz manasında olan ayn kelimesi, esrar-ı belagatça gayet manidar ve münasiptir. Haşiye Fî aynin hamiyetindeki ayn tabiri, esrar-ı belagatça latif bir manayı remzen ihtar ediyor. Şöyle ki Sema ve yüzü, güneş gözüyle, zeminin yüzündeki cemâl-i rahmeti seyirden sonra, zemin dahi deniz gözüyle, yukarıdaki azameti ilahiyeyi temaşayı müteakip, o iki göz birbiri içine kapanırken, ruh zemindeki gözleri kapıyor, diye mu'cizane bir kelime ile hatırlatıyor ve gözler vazifesine paydos işaretine işaret ediyor. Zülkarneyn'in nazarında uzaklık cihetiyle öyle göründüğü gibi, Arş-ı Azam'dan gelen ve ecra-ı semaviyye'ye komanda eden semavi hitabı Kur'ani bir misafirhane-i rahmaniyede sıraç vazifesini gören Musa güneşi Bahri Muhit-i Garbi gibi bir çeşmeyi Rabbani'de gizleniyor demesi azametine ve ulviyetine yakışıyor ve mucizane üslubu ile denizi hararetli bir çeşme ve dumanlı bir göz gösterir ve semavi gözlere öyle görünür. El Hasıl Bahr-i Mühit-i Garbiye çamurlu bir çeşme tabiri Zülkarneyn'e nispeten uzaklık noktasında o büyük denizi bir çeşme gibi görmüş. Kur'an'ın nazarı ise her şeye yakın olduğu cihetle Zülkarneyn'in galat his nevindeki nazarına göre bakamaz. Belki Kur'an semavata bakarak geldiğinden kürey arzı kah bir meydan, kah bir saray, bazen bir beşik, bazen bir sayfe gibi gördüğünden Sisli, buharlı Koca Bahri Muhit Atlası Garbi'yi bir çeşme tabir etmesi azameti ulvietini gösteriyor. İkinci sualiniz. Sedd-i Zulkarnein nerededir? Yejiç Mecüc -me kimlerdir? El cevap Eskiden bu meseleye dair bir risale yazmıştım. O vaktin mülhitleri onunla mülzem olmuşlardı. Şimdilik hem o risale yanımda yoktur, hem kuvve-i hafizam tatil eşgal etmiş, yardım etmiyor. Hem 24. sözün 3. dalında bir nebze bu meseleden bahsedilmiş. Onun için bu meselenin yalnız iki 3 nüktesine gayet muhtasar bir işaret edeceğiz şöyle ki. Ehli tahkikin beyanına göre hem Zülkarneyn unvanının işaretiyle Yemen padişahlarından Zülyezen gibi zü kelimesiyle başlayan isimleri bulunduğundan bu Zülkarneyn İskender-i Rumi değildir. Belki Yemen padişahlarından birisidir ki Hazreti İbrahim'in zamanında bulunmuş ve Hazreti Hızır'dan ders almış. İskenderi Rumi ise milattan takriben 300 sene evvel gelmiş, Aristo'dan ders almış. Tarihi beşeri muntazam surette bin seneye kadar gidiyor. Bu nakıs ve kısa tarih nazarı Hazreti İbrahim'in zamanından evvel doğru olarak hükmedemiyor. Ya hurafevari, ya münkirane ya gayet muhtasar gidiyor. Bu Yemenî Zülkarneyn Tefsirlerde eskiden beri İskender namıyla iştiharının sebebi ya o Zülkarneyn'in bir ismi İskender'dir ki İskender-i Kebir ve eski İskender'dir. Veyahut ayatı Kur'aniye'nin zikrettiği hadisât-ı cüz'iyeler külli hadisâtın uçları olduğu cihetle Zülkarneyn olan İskender-i Kebir'in nübüvvetkerane irşadatıyla akvâm-ı zalime ile milal-i ortasında hâil ve kattarların gâretlerine mani olacak meşhur Seddiye'nin binasını kurduğu gibi İskender-i Rûmî misillü müteaddit cihangirler ve kuvvetli padişahlar maddi ciyetinde ve manevi âlemi insaniyetin padişahları olan bir kısım enbiya ve bazı aktap dahi manevi ve irşadi ciyetinde o Zülkarneyn'in arkasında gidip iktida edip mazlumları zalimlerden kurtaracak çarelerin mühimlerinden olan dağlar ortalarında setleri Sonra dağlar başlarında kal'aları kurmuşlar. Haşiye: Rui zeminde mururu zamanla dağ şeklini almış, tanınmayacak bir surete gelmiş çok suni setler vardır. Ya bizzat maddi kuvvetleriyle veyahut irşat ve tedbirleriyle tesis etmişler. Sonra şehirlerin etrafında surları ve ortalarında kal'aları, ta son çare olan 42'lik topları ve kal'ay-ı seyyar gibi diritnav'ları yapmışlar. Hatta rû zeminin en meşhur seddi ve kaç günlük uzak bir mesafe tutan sedd Kur'an lisanı ile Ye'cuc ve mecücün ve tabiri diğerle tarih lisanında Mançur ve Moğol denilen ve alemi i beşeriyeti kaç defa zir-i eden ve Himalaya dağlarının arkasından çıkan ve Şark'tan garba kadar harab eden akvâm-ı vahşiye ve gâretkâr milletlerin, Hint ve Çin'deki akvâm-ı mazlumeye tecavüzlerini durdurmak için, o Himalaya silsilelerine yakın iki dağ ortasında uzun bir set yaptığı ve o akvâm-ı vahşiyenin kesretle hücumlarına çok zaman mani olduğu gibi, Kafkas dağlarında derbent cihetinde yine, Çapulcu Gâretkîr akvâm-ı tatariyenin hücumunu durdurmak için, Zülkarneyn misal eski İran padişahlarının himmetiyle, setler yapılmıştır. Bu nevîden çok setler var. Kur'ân-ı Hakîm, umum nevî beşer ile konuştuğu için, Zahiren bir hadiseyi cüz'iyeyi zikredip umum o hadiseye benzer hadisatı ihtar ederek konuşuyor. İşte bu noktayı nazardandır ki, Sedde ve Yeciç ve Meciüce dair rivayetler ve akval-i müfessirîn ayrı ayrı gidiyor. Hem Kur'an-ı Hakîm münasebatı kelamîye cihetinde bir hadiseden uzak bir hadisiye intikal eder. Bu münasebatı düşünmeyen zanneder ki iki hadisenin zamanları birbirine yakındır. İşte Sedd'in harabiyetinden kıyametin kopmasını Kur'an'ın haber vermesi, kurbiyeti zaman cihetiyle değil, belki münasebatı kelamiye cihetinde iki nükte içindir. Yani bu set nasıl harap olacak, öyle de dünya harab olacaktır. Hem nasıl ki fıtri ve ilahi setler olan dağlar metindir, ancak kıyametin kopmasıyla harab olurlar, öyle de bu set dahi dağ gibi metindir ancak dünyanın harap olması ile, hâk ile yeksan olabilir. i̇nkılâbat zaman tahribat yapsa da, çoğu sağlam kalır demektir. Evet, sedd Zülkarneyn'in külliyetinden bir ferdi olan Sedd-i binler sene yaşadığı halde daha meydanda duruyor. İnsanın eliyle zemin sayfasında yazılan, mücessem, mütehaccir, manidar tarihi kadimden uzun bir satır olarak okunuyor. 3. Sualiniz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Deccalı öldürmesi hem birinci mektupta ve hem 15. mektupta gayet muhtasar ve size kafi bir cevap vardır. Bismîhi ve emmî şeyin illâ yüsbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekatuh. Aziz Tedaker, Sıddık, vefadar kardeşlerim Hoca Sabri rahmetullahi aleyh ve Hafız Ali rahmetullahi aleyh, mügayyebat Hamze'ye dair Sure-i Lokman'ın ahirindeki ayetin hakkında mühim sualinize gayet mühim bir cevap isterken, ma't-teessüf, şimdiki halet i ve ahvali i maddiyem o cevaba müsait değildir. Yalnız sualinizin temas ettiği bir iki noktaya gayet mücmel işaret edeceğiz. Şu sualinizin meali gösteriyor ki, ehli i İlhat tarafından tenkit suretinde, mugayyebat hamseden yağmurun gelmek vaktine ve rahm-ı maderdeki cenînin keyfiyetine itiraz edilmiş. Demişler ki, Rasadhanelerde bir âletle Yağmur'un vakt-i keşfediliyor. Onu da Allah'tan başkası da biliyor. Hem röntgen şua'ı ile rahm-ı maderdeki cenînin müzekker müennes olduğu anlaşılıyor. Demek, mugayyebat hamseye ıttılığa kabildir. el cevap: Yağmur'un vakt-i bir kaideye merbut olmadığı için, doğrudan doğruya meşiyeti hasay-ı ilahiye ile bağlı, Gazini rahmetten hususi iradeye tabi olduğunun bir sırrı hikmeti şudur ki kainatta en mühim hakikat ve en kıymetli mahiyet nur, vücud ve hayat ve rahmettir ki bu dört şey perdesiz, vasıtasız doğrudan doğruya kudret-i ilahiyye ve meşiyet-i hasa-i ilahiyeye bakar. Sair masnuatta zahiri esbab kudretin tasarrufuna perde oluyorlar ve mutalit kanunlar ve kaideler bir derece irade ve meşiyete hicap oluyor fakat vücut hayat ve nur ve rahmette o perdeler konulmamış çünkü perdelerin sırrı hikmeti o işte cereyan etmiyor madem vücutta en mühim hakikat rahmet ve hayattır yağmur hayata menşe ve medar-ı rahmet belki aynı rahmettir elbette vesait perde olmayacak kaide ve yeknesaklık dahi Mesiyet-i ilahiyeyi setretmeyecek ta ki her vakit herkes her şeyde şükür ve ubudiyete ve sual ve duaya mecbur olsun. Eğer bir kaide dahilinde olsaydı o kayideye güvenip şükür ve rica kapısı kapanırdı. Güneşin tuluğunda ne kadar menfaatler olduğu malumdur. Halbuki muhtarif bir kaideye tabi olduğundan güneşin çıkması için dua edilmiyor ve çıkmasına dair şükür yapılmıyor. Ve ilmi beşeriyye O kaidenin yolu yarın güneşin çıkacağını bildiği için gaybten sayılmıyor. Fakat yağmurun cüz'iyatı bir kaideye tabi olmadığı için her vakit insanlar rica ve dua ile dergah-ı ilahiyeye ilticaya mecbur oluyorlar ve ilmi beşerî vaktin üzülünü tayin edemediği için sırf hazine-i rahmetten bir nimeti hasse telakki edip hakiki şükrediyorlar. İşte bu ayet, bu noktayı nazardan yağmurun vaktin üzülünü mugayebatı hamseye idhal ediyor. Rasadhanelerdeki aletle bir yağmurun mukaddematını hissedip vaktini tayin etmek, gayibi bilmek değil. Belki gaybten çıkıp, almi şehadeete takarrubu vaktinde bazı mukaddematına ıttıla suretinde bilmektir. Nasıl en hafi umuru gaybiye vukuğa geldikte, hut vuku'a yakın olduktan sonra hissi kable-l-vuku'un bir nev'î ile bilinir, o, gaybı bilmek değil, belki o, mevcudu veya mukarrab-ül vücudu bilmektir. Hatta ben kendi asabımda bir hassasiyet cihetiyle 24 saat evvel gelecek yağmuru bazen hissediyorum. Demek yağmurun mukaddematı, mebadileri var. O mebadiler, rütubet nev'inden kendini gösteriyor, arkasından yağmurun geldiğini bildiriyor. Bu hal aynen kaide gibi ilmi beşerin gayipten çıkıp daha şehadete girmeyen umura ve usule bir vesile olur. Fakat daha alemi şehadete ayak basmayan ve meşiyete hassa ile rahmete hassadan çıkmayan yağmurun vaktin huzurunu bilmek ilmi Allamul Guluba mahsustur. Kaldı ikinci mesele. Röntgen ışını ile rahmi maderdeki çocuğun erkek ve dişisini bilmek ile ve ya'lemu ma fi'l erham ayetinin meali gaybiyesine munafi olamaz çünkü ayet yalnız zikuret ve ünuset keyfiyetine değil belki o çocuğun acib istidadı hususisi ve istikbalde kesbedeceği vaziyetine medar olan mukadderat hayatiyesinin mebadileri hatta simasındaki gayet acib olan sikkey-i samadiyet muraddır ki çocuğun o tarzda bilinmesi ilmi allamul guyuba mahsustur 100 bin röntgen misal fikri beşeri birleşse yine o çocuğun umum efradı beşeriyeye karşı birer alamet-i farikası bulunan yalnız hakiki simay ve ciyesini keşfedemez. Nerede kaldı ki simay ve ciyesi kesinden yüz defa daha harika olan istidadındaki sima maneviyi keşfedebilsin? Başta dedik ki vücut ve hayat ve rahmet bu kainatta en mühim hakikatlardır ve en mühim makam onlarındır. İşte onun için o cami hakikati hayatiye bütün incelikleriyle ve dekaykı ile irade-i hassaya ve rahmeti hassaya ve meşiyet-i hassaya bakmalarının bir sırrı şudur ki hayat bütün cihazatı ve cihati şükür ve ubudiyet ve tesbihin menşe ve medarı olduğundandır ki irade-i hassaya hicap olan yeknesaklık ve kaidelik ve rahmeti hassaya perde olan vesait-i zahiriye konulmamıştır. Cenab-ı Hakk'ın rahmı maderdeki çocukların sima-i maddi ve manevilerinde iki cilvesi var. Birisi vahdetini ve ehadiyetini ve samediyetini gösterir ki o çocuk azay esaside ve cihazatı insaniyenin envaında sair insanlarla muvafık ve mutabık olduğu cihetle Halık ve Sani'nin vahdetine şehadet ediyor. O cenin bu lisan ile bağırıyor ki bana bu sima ve azayı veren kim ise Bütün esasatı azada bana benzeyen bütün insanların sani dahi odur ve hem bütün zihayatın sanii odur. İşte rahm-ı maderdeki ceninin bu lisanı gaybi değil, kaideye ve ıttırada ve nev'ine tabi olduğu için malumdur, bilinebilir. Alemi şihadetten alemi gayba girmiş bir daldır ve bir dildir. İkinci cihet Sımai istidadiyeyi hususiyesi ve sımai ve ciye in şahsiyesi lisanıyla saninin ihtiyarını, iradesini ve meşiyetini ve rahmeti hasasını ve hiçbir kayd altında olmadığını bağrıt gösteriyor. Fakat bu lisan gaybul gayb'tan geliyor. İlmi ezeli'den başkası kabl-el vücud bunu göremiyor ve ihata edemiyor. Rahm-ı materde iken bu sımanın binde bir cihazatı görünmekle bilinmiyor. El hasil. Ceninin simay-ı istidadisinde ve simay-ı vecihesinde hem delili bahtaniyet var hem ihtiyar ve irade-i ilahiyenin hücceti vardır. Eğer Cenab-ı Hak muvaffak etse mugayyebat-ı hamsiye dair bazı nükteler yazılacaktır. Şimdilik bundan fazla vaktim ve halim müsaade etmedi. Hatime veriyorum. El baki huvel Said Nursi. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana إنك أنت العليم الحكيم